بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ بِسْمِ اللّٰهِ Yine bir cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bugün emn konusunu yani emniyet konusunu Türkçesiyle, güven konusunu, güvenlik konusunu, güven duygusunu kişinin kendi hayatında, kendi iç dünyasında korkulara karşı yol aldığı, onlarla yeniştiği, bir huzur, bir esenlik duyduğu, bir miktar yarınlara dair güven hissine kavuştuğu, Özellikle kişiden başlamak suretiyle, onun kendi hayatıyla alakadar olmak üzere. Çünkü insanlar her ne kadar toplumda yaşıyor, belli bir ortamda yaşıyor, belli bir kesim ile, etrafındakilerle ilişkiye, irtibata geçiyor ve bunun neticesinde belli korkular ve duygular yaşıyorlarsa da, Esasında daha oraya gelmeden önce insanlar kendi içlerinde, kendi varlıklarıyla alakalı, kendi yaşadıklarıyla alakalı ve kendi gelecekleriyle alakalı pek çok tedirginlik ve korku hissi ile adeta kuşatılmış durumdalar. Dolayısıyla belirsizlik dediğimiz faktörün yani bugün olaca olabilecekler, ve yarın olabilecekler ve dahası devam eden gelecekte başa gelmesi muhtemel sıkıntılar ve hatta yok oluş ki buna dair önceki derslerimizde belli başlıklar işlemiştik, korku gibi mesela. Ölüm ve ölüme dair yolculukta insanın hayatında onu bekleyen mukadder son olmak üzere bunun tetiklediği korkular, tedirginlikler, kaygılar, tüm bu boyutlar itibariyle insanın aslında aradığı şeydir güven duygusu, kendisini belli bir güven hissiyle rahatlatabilmesi. Dolayısıyla aslında bu duygunun da bir miktar sığınmak ile ilişkisi var. Çünkü güven hissine kişinin kendi başına, kendi kendine, Kavuşabilmesi, tabii ki bunu sağlayabilmesine bağlı. Sağlayabilmesi de kendi geleceğini kontrol edebilmesi, kendi gününü, anını, şu an yaşadığı zamanı kontrol edebilmesi ne bağlı? Bunu insan sağlayabilir mi? Allah Azze ve Celle insanların belli güçleri ele geçirince, bir miktar mali güce kavuşunca ve mali güce bağlı olarak bir miktar tedbire, güvenlik tedbirlerine kavuşunca o zaman kendilerini güvende saymaya meyyal olduklarını söyledi. Ve yine önceki derslerden hatırlarsanız bu insanın aslında meyyal olması yani gönüllü yanılsamasıyla ilişkili bir durum. Çünkü hiçbir kazanılan mali güç ve buna bağlı bodyguardlar, korumalar, tedbirler, sigortalar, sağlık tedbirleri, sağlık sigortaları bunların aslında kişinin gerçek korkularına merhem olmadığı, gerçek korkularına çare olmadığı ve onu güvene kavuşturmaya yetmeyeceği ne dair akledildiği takdirde çok açık kuralları net bir dünyada yaşıyoruz. Öyle ki en özel, en güzel, en büyük hastaneye sahip olanımızın bu anlamda güç ve iktidar sahibi, servet sahibi olanımızın kendi hastanesinin dibinde olmasına rağmen oraya yetiştirilemeyip devlet hastanesinde gözünü dünyaya kapayabildiği bir kuralları rigid ve çok sert işleyen dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla mali güçleriyle, alacağımız sağlık tedbirleriyle, sağlık sigortalarıyla ancak kendimizi kandırabilmek için bir sebep oluşturabiliriz. Ve bu sebebe güvenerek eğer gönüllü yalnızamayla güven hissi solumak istersek ki bu sadece olmayan bir güven hissi, bununla kendimizi kandırmak istersek Allah Azze ve Celle buna fırsat açmış, buna imkan açmış. Dolayısıyla kişinin isterse şayet kendisini kandırabilme fırsatı var. Dünyada insanlar isterlerse şayet ama bu bile bile yaşanan bir süreç, göz göre göre yaşanan bir süreç. Kişinin kendisini kandırabilmesi "ve ma ne illa anfusahum" ayetinde gördüğümüz. Onlar ancak kendilerini kandırırlar. Dolayısıyla bir miktar mala, servete, güce kavuşunca insanların belli bir güven hissine kavuştukları doğrudur. Ama bu güven hissi temeli sağlam, kişinin aklederek de temellendirdiği değil, kişinin kendisini kandırarak duygusal olarak yaşayamak istediği ve yaşamak istediği için de yaşayabildiği bir şeydir. Bir baloncuk gibi sahte bir şey. Cenab-ı Hakk... كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطَغَىٰ اَنْ رَأَهُ istagna. İnsan azgınlaşır, taşkınlaşır, kendisini zengin, kendisini belli imkanlara kavuşmuş görünce bu kez korkularını bununla yenmeye başlar. Bunun sayesinde artık büyüklenmeye başlar, artık azgınlaşmaya, taşkınlaşmaya başlar. Dolayısıyla aslında sınavın mekanizmasında, sisteminde bunu yapmak isteyenlere bu sağlanır. Yani Allah Azze ve Celle insanların hangi durumda ve ne yapmak istediklerine dair, hangi tercihi yaşamak istediklerine dair öncül niyetlerini, öncül tercihlerine göre perdeler açar, sahneler açar önlerine, böyle bir imkan, böyle bir mal, böyle bir servet eline geçtiği takdirde bununla güven hissi duyacak, bununla kendisini kandırabilecek, kandırmak isteyecek kimselere bu imkan ve bu süreç açılır ki tercihlerini yaşayabilsinler. Sonuçta hayat insanların tercihlerini yaşayabildiği bir fırsatlar alanıdır ki Allah herkese ne olmak istediğine karar versin diye bu fırsatları yaşatır. Bu bakımdan malın kendisini kandırmayacağı, mal imkanları eline geçse dahi bununla kendisini kandırıp kendisini güvende saymayacak kimselerin böyle bir sınav ile değil de başka zincirin zayıf noktası her neresiyse o açıdan sınava uğrayacaklarını düşünmek yerinde olur. Dolayısıyla pek çok farklı hayatta parametre varken insanların da bir o kadar farklı zayıf noktaları vardır ve o zayıf noktaları onları tedirgin eder. O zayıf noktaları onları Allah Azze ve Celle'ye karşı sığınmaya, Cenab-ı Hak'tan güven sağlamaya, ona dua ederek, ona yakararak şayet bu zayıf noktalarını Allah Azze ve Celle'ye hayata dair bazı koşullar ile görünürde onları desteklerse işte kariyere kavuşarak, kimsesizlik korkusu varsa evlat vererek, eş, dost vererek, her ne korkuyla zincirin zayıf halkası neyse bunu hayatta tamamlayınca Cenab-ı Hak'tan vazgeçecek, onu umursamayacak, artık ona boyun eğmeyecekse bu kimselerin o kalplerindeki zayıf halka dışa vurulmuş olur, koşullar değiştirilerek dışa çıkarılmış ve o kimselerin Cenab-ı Hakk'a bağlantılarının zorunlu olmaktan kurtarılarak devam edeceklerse eğer Cenab-ı Hakk'a bağlantılarına gönüllü devam etmeleri etmeyeceklerse de kopmaları sağlanmış olur. Bu Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği, اَمْ حَسِبَ fi ف۪ي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde hastalık bulunanlar, demin konuştuk bu hastalık hayatta ne kadar farklı değişken varsa o kadar farklı boyutta olabilir. Kimisi yaşlılıkta yalnızlıktan, kimisi eş bulamamaktan, kimisi ünsiyet bulamamaktan, kimisi beğenilmemekten, kimisi iş bulamamaktan, kimisi arkadaş bulamamaktan, kimisi yalnız kalmaktan, kimisi iş Servet, iktidar ve neyse bunlara dair hususlarda insanların sıkıntıları ve kaygılarını sıkıntı zamanı Allah Azze ve Celle ile çözüyorlarsa, sıkıntı kalktığında Cenab-ı Hak'tan vazgeçeceklerse Allah Azze ve Celle bu problemi ortaya çıkaracak ortam değişiklerini, koşulları değiştirerek onları ortaya çıkarır ta ki o İçerideki pislik dışarı çıksın. Mekanallahü yezeral mu'minîne ala ma entum aleyh. Allah müminleri oldukları hal üzere bırakacak değildir. Hatta yemizel habîsa min at ta ki habîs yani kötü olanla tayyib yani iyi ve hoş olanı ayırt edinceye değin. Bu anlamda içimizde Allah azze ve celle'ye karşı bir zayıf halka var ise ve bu zayıf halka bizi Cenab-ı Hakk'a koşulun zafiyeti, kaygısı, tedirginliği ve korkusu dolayısıyla bağlıyorsa, giderildiği takdirde Cenab-ı Hak'tan da kopacaksak Allah Azze ve Celle onu giderip zatına sadece sevgi duygusuyla bağlanabilmemizi bekler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ile ilişkide etraftaki korkulardan, Değil de Cenab-ı Hakk'a duyulan hayranlıktan ve Cenab-ı Hakk'a duyulan sevgiden kaynaklı bir bağlantıyla kişi yola devam etsin. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetidir. Etrafta nice korku salan, başta ölüm olmak üzere ve hayatın içerisinde kişiyi korkutacak nice şeyler vardır. قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karanın ve denizin karanlıklarında nice sıkıntılar var. Cenab-ı Hak bunlardan sizi kim kurtarıyor? Allah Azze ve Celle kurtarıyor dedi. Ama bu sıkıntılar giderildikten sonra, korku aşıldıktan sonra, kul Cenab-ı Hakk'a bağlılığını devam etmiyor ise bunun bir manası olmaz. Dolayısıyla korkunun baskısıyla, sıkıntıların baskısıyla, hayattaki eksikliklerin baskısıyla, Kulun Cenab-ı Hakk'a sığınmışlığı Allah Azze ve Celle katında makbul değildir. Kulun bundan ibret alarak koşullar düzendikten sonra da Cenab-ı Hakk'a irtibatını ona duyduğu saygıdan, ona duyduğu sevkiden kaynaklı olarak devam etmesi ve hiçbir korkusundan koşullar düzeldiği halde vazgeçmemesi beklenir, aklederek Cenab-ı Hak isterse yine beni sıkıntıların içerisinde düşürebilir. Şu an kendimi güvende hissettiğim duygusu bir gerçek duygu değil, bir yalan. Şu an sağlıklı olmam gerçek değil, bir yalan akşamına hasta olabilirim. Şu an mülke, iktidara, servete kavuşmuş olmam beni kandırmasın, her an bunları kaybedebilirim. Şu an kalıcı bir işe sağlam bir güvenceye kavuşmuş olmam görünürde öyle gözüküyor. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu bu halıyı ayaklarımın altından ansızın çekebilir. O yüzden ben Allah Azze ve Celle'den vazgeçmemeliyim diye iyi günde de Cenab-ı Hakk'a irtibatını sağlayan kimseler hayata dair korkularından, Sıyırılan ve güvene kavuşan kimselerdir. Böyle insanlar, böyle kimseler hayatı Cenab-ı Hakk'ın yönettiği bilinciyle iyi günde de Cenab-ı Hakk'a sığınmayı sürdürünce işte Allah Azze ve Celle onların gözünde dünyanın korkularını giderir, dünyadaki korkuları giderir. Böyle kimselerin sadece Allah Azze ve Celle'ye karşı saygılarından bir korkuları kalır ki bunun da giderileceği gün Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bağışlanacakları ve cennete çağrılıp güven içerisinde esenlikle cennete teşrif edilecekleri gün giderilir. Dolayısıyla aslında önceki konuştuğumuz korkunun bugün inversiyonunu konuşuyoruz. Korku ile güven, Bunlar birbirleriyle ters olan şeyler. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki: "Vaadallahu'llezine amanu ve amilus salihati minkum, la yastakhlifannahum fi'l-ardi kama istakhlafe'l-lezina min qablihim." Allah içinizden iman eden ve salih amellerde bulunan kimselere vaad etti ki yeryüzünde onları istiklal edecek. Yani onlara yer, yurt ve ortam sağlayacak. Kendi varlıklarını Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluklarıyla yaşayabilecekleri bir ortamda egemen olacaklar. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مُنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ Ama bu iman edip salih amellerde bulunan kimseler ki önceki ayette قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ Bunun yolunu Allah'a itaat ederek ve Resulullah'a itaat ederek. Cenab-ı Hak gösterdi. Böyle kimseler Allah'a itaat ederek, Resulullah'a itaat ederek iman ve salih amel üzere olurlarsa, zulüm altındalarsa şayet, sıkıntı altındalarsa şayet ki bunların en kötüsüne İsrailoğulları geçmiş zamanda uğradılar, sabrettiler, sebat ettiler Allah Azze ve Celle onları esenlikle günlere kavuşturdu. Cenab-ı Hak onları esenlikli günlere kavuşturmasını, bima sabaru ve temmet kelime rabbikal husna ala bani israil bima sabaru rabbinin husna sözü güzel vadi israil olarak hakkında gerçekleşti nasıl bima sabaru ve Allah düşmanlarını perişan ettiği o zaman marna ma kana yasna firavun ve kavmuhu ve ma kanu ama bu ümmetlerin hayatında olan bir şey bireylerin fertlerin Kuşakların değil bir kuşak bir katkısı olur, öteki kuşağın başka bir katkısı olur. Sonrasında gelen bir kuşak ama bu yolculukta o ümmete Allah Azze ve Celle vaadini gerçekleştirir. Dolayısıyla bize de aynı şeyi vaad etti. Allah'a itaat eder, Resulullah'a itaat eder. İman ve salih amel üzere olursak o zaman zulüm altında kafirin baskısı, tasallutu, üstün güç kafirin elindeyken onun korkusu altındayız. İsek Cenab-ı Hak bu korkuyu zaman gelir ki kaldırır, bizi güvene, güvenliğe kavuşturur. Bu çok da yeryüzü ortamında olmayacak şey değil, Resulullah'ın da başındaydı. Onlar Mekke'deyken ne durumdaydılar? Cenab-ı Hak tekhâfûne en yetehattafakumun nâsu. O kadar az sayıdaydınız ki korkuyordunuz, insanlar gelip sizi kapıp kaçırırlar diye. O kadar az sayıdaydılar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onlara da o korkudan sonra, insanlara karşı korkudan sonra güvenlik nasip etti. وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ Öyle gün geldi ki Allah onlara saldırıp duran kafirlerin bu saldırganlığına karşı artık yetti. Çünkü böyle vaat etmişti. فَسَيَكْف۪ي كَهُمُ اللّٰهِ Demek ki bu, bu süreç sabreden topluluklar, iman ve salih amel üzere yeryüzünde korku dolu ortamlardan güven dolu ortamlara kavuşabilirler. Şu halde biz korkuyu yeryüzü koşulları içerisinde, hayatın korkuları yani başına taş düşmesinden, saksı düşmesinden, trafikte kaza geçirmekten, evladının kaza geçirmesinden, başına bir sıkıntı gelmesinden, bir zalimin zulmüne uğramasından, Herhangi bir cinayete şuna buna kurban gitmesinden, kaybolmasından, kimin ne korkusu, fobisi her ne varsa bunların hepsini Allah Azze ve Celle bizim içimize işledi. Hayatta adım başı korkularımız ile yürüyoruz. Şimdi hayatın içerisindeki korkuların en büyüğü ölüm olmak üzere bunlardan kurtulabilmenin yolu kulun Allah Azze ve Celle'ye sığınması. Allah Azze ve Celle kendisine sığınan bu kulu korkularından kaçarak kendisine sığınan bu kuluna ne yapar? O korkularını besleyen hayatındaki koşulları düzeltir, fakirlikten korkuyorduysa zenginliğe kavuşturur, eğer yalnızlıktan korkuyorduysa etrafına insanlar imkanlar verir. Yeteneksizlikten korkuyorduysa yeteneğe imkana, itibarsızlıktan korkuyorduysa itibara, makama, mevkiye kavuştur. Her neydiyse korkularını besleyen, saldırılardan korkuyorduysa ona işte bodyguardlar, koruyucular, korumalar, etrafında onu, göz bebekleri gibi koruyan insanlar vesaire. Ve sonrasında bu korkulardan kaçıp, bu korkularından kaçıp Cenab-ı Hakk'a sığınmışken, Sağladığı güvenden sonra, Cenab-ı Hak koşullarını düzeltince, Allah'a bağlılığına ve sığınmışlığına aklederek devam etmesini bekler. Le kum taqilun. Cenab-ı Hak mucizelerden sonra, la kum taqilun yolun devam eden kısmı aklederek yürünür. فَذَرَ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمُوْتَى وَيُرِيِّكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah İsrail onların yaşadığı bir mucizeyi, onların içerisindeki sıkıntıyı ortaya çıkarmak ve sonra etini kestikte kestirdikleri bakaran etini, ineğin etiyle. Maktulun üzerine vurdurup onu canlandırmak, ayetini gösterip sonrasında da yolun kalan, devam eden kısmında akledip artık Cenab-ı Hakk'a saygıyla yürümelerini bekledi. Ama ne çare ki ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ Sonra kalpleri tekrar katılaştı. O zaman korkularından kaçarak Cenab-ı Hakk'a yufka bir yürekle sığınan insan, Cenabı ı Hakk'ın kendisine eman sağlamışken, güven sağlamışken sonra koşullarını iyileştirip aklederek Cenab-ı Hakk'a ''Ya Allah benim koşullarımı iyileştirdi, beni güvene kavuşturdu. Ben ona olan bağlılığımı, saygımı, sevgimi devam ettirmeliyim ki çünkü koşullarımı tekrar her an kötüleştirebilir.'' diye aklederek Allah'a artık hiçbir zorlayıcı hayatın baskısı olmadığı halde sırf aklettiği için artık sevgiyle sığınmasını ve Cenab-ı Hakk'a yakınlığını sürdürsün. Allah kulundan bunu bekliyor. Bunu yaparsa kul, bunu Allah Azze ve Celle'ye hayatın hiçbir sürükleyici baskısı kalmadığı halde, iyi imkanlara kavuştuğu halde Cenab-ı Hak'tan vazgeçmezse kul, o zaman Allah Azze ve Celle onun hayata dair korkularını gerçek manada güvene döndürür. İşte bu kullukla gelen güvendir. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ <gülüyor> Cenab-ı Hak dedi ki bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Demedi ki bu Kabe'ye kulluk etsinler, demedi ki bu beyte kulluk etsinler, bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Bir tarihte bazı gençlerle gitmiştik, Kabe'nin sahasına inince insanların orada secdeye kapanmasını görüp yani biz buna tapıyor muyuz ki falan diye sorguladılar. Çok güzel, iyi bir soru sordunuz ve olması gereken bir soruydu. Allah Azze ve Celle bunu bir beyt olarak, bir mabet olarak tarif etti ve sakın bu beyte tapmasınlar, bu beytin Rabbine tapsınlar. Gençler dediler ki o zaman niye önünde secde ediyoruz? Eğer öyleydiyse girip içinde secde etseydik. Dedim ki bu da ayrı bir konu. Allah'ın Resulü dedi ki Hz. Ayşe'ye, eğer şu Kureyş, şu Kabe'yi, Kapısını böyle yükseltip zeminden içini bir putaneye çevirip sonra da her rast gelen giremesin diye basamaklardan insanları ite kaka aşağı atıp ancak belli saygın kimseleri içeri almaları ve Kabe'nin bu haliyle mimarisi. Eğer insanlar fitneye düşmeyecek olsa Kabe'yi komple yıkar, Hz. İbrahim'in temeli üzere Kapısını zemine indirir ve diğer taraftan karşıdan da bir kapı açar ve hatimdeki o halkayı o dairesel kısmı da içine katar. Çünkü orada Kabe'nin içindendir ve Kabe'yi böylece orijinal temelleri üzerine yükseltirdim. Böylece girip içinde ibadet etsinler, bir kapıdan girsinler, orada ibadetlerini yapsınlar, diğer kapıdan çıksınlar. Eğer öyle olsaydı dışarı taşanlar da, kimseyi rahatsız etmeyecekti. Bugün camilerin dışına taştığı gibi. Ama Kabe bu orijinal haliyle kalınca ki kalmadı Abdullah bin Zubeyr Resulullah'ın hayal ettiği şekline kavuşturdu ama Emeviler tekrardan ele geçirince yıkıp müşriklerin olduğu haline geri döndürdüler. Bu kısmını anlatınca rahatladılar. Dediler ki biz de bu beyte bunun önüne bunun önünde tapıyormuşuz gibi. O zaman bu ayeti okudum. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا Beyt Bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Allah'a kulluk edince ne gelir? اَلَّذ۪ي اَطَعَمَهُمْ مِنْ Allah'a kulluk edince eğer açlıksa kişiyi Cenab-ı Hakk'a kulluğa gönderen Allah Azze ve Celle o açlığı giderir. Eğer korkuysa Allah o korkuyu giderir sonra o korkuyu vaktiyle tetikleyen koşulları da düzeltir Cenab-ı Hak ki kul aç, sadece açlıktan Cenab-ı Hakk'a sığınmış da kalmış olmasın. Ya Rabbi kıyamette Allah'ın huzurunda diyebilsin ki Ya Rabbi açlık gitti gün geldi çok imkanlara kavuştuk tok zamanlarımız geldi. Ama biz senden vazgeçmedik. Çünkü seni sevdik, azametini, büyüklüğünü, gücünü, kudretini, ilmini, iradeni görüp tanıdık. Hayran kaldık bizi yaratan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle olarak sahibimiz, Rabbimiz olarak kulluğa devam ettik. Cenab-ı Hakk'ın kulunu getirmek istediği düzey kendisiyle olan sevgi ilişkisidir. Dolayısıyla... Evet koşullar ile Cenab-ı Hak kulunu huzuruna kadar iter ama o koşulları sonradan düzeltip kulun kapıda kalmasını bekler, aşkla bu kez sevgiyle. Dolayısıyla korkularımızdan Cenab-ı Hakk'a sığmamız doğal bir süreç ama Cenab-ı Hakk'ın bize korkularımızı güvene dönüştürmesi bu da doğal bir süreç. Cenab-ı Hakk'ın vadi. Sonra dönüp arkamıza bizi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sürükleyen iten koşulların düzeldiğini görmemiz de bir doğal süreçtir. Asıl bundan sonra bizim tercihlerimiz başlar. Vazgeçip Cenab-ı Hak'tan artık sana ihtiyacım yok dercesine çünkü korkun kalmadı hayatta diye sahte bir güvenle tekrar kendi başına buyruk mu yaşayacak kul, Yoksa yarabbi koşulların düzelmesi senin bir sınavın, şu an kendimi iyi hissetmem, güvende hissetmem, sadece senin bir sınavın. Ben bu sınava aldanmayacağım, kapıdan ayrılmayacağım derse işte böyle kullar. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا Allah onlara korkularından sonra o korkularının yerine emniyet Güven nasip eder. Böyle kimseleri artık hayatın tehlikeleri korkutmaz. Çünkü onlar artık Cenab-ı Hakk'a sığınarak hiçbir baskı olmadığı halde Cenab-ı Hakk'ın sağladığı güven ile onun verdiği ona olan tevekkül ile korkuları yenmişlerdir. Korkuları aşmışlardır. Ölüm bize ne yapsın dediği gibi şairin yani ölümden ölüme dair korkuları aştık. Ölümü doğal, fıtri Cenab-ı Hakk'a dönüş saydık. Şu andan sonra bizi ölüm nasıl korkutabilir? Kişinin Cenab-ı Hak ile yolu, sevgiyle yürümesi hayata dair korkularını buz gibi eritir. Bu hayatta kişiyi özgürleştirir, artık parasızlıktan korkmayacak, artık tehlikelerden, sıkıntılardan başına gelmesi düşünülen fobiler vesaire. Halbuki Kul yolu böyle yürümez de fobilerini, korkularını Cenab-ı Hakk'a sığınarak değil de doktorlara vesaire terapilere vesaire sığınarak Cenab-ı Hakk'a sırt dönmek suretiyle. Hani Allah Azze ve Celle'ye sığınmıştır, yanı sıra tıbbi destek alıyordur, ondan bahsetmiyorum. Bu kimse Cenab-ı Hakk'ın kapısına gelmiş Esbaba da tevessül ederek neticeyi Allah'tan bekliyor, biliyor ki içeceği bir ilaç, göreceği bir tedavi ancak Allah dilerse ona sığındığı için sonuç bulacak. Bu sağlıklı bir kul ama Cenab-ı Hakk'a sırtını dönmüş, denklemin dışında Cenab-ı Hakk'ı tutarak hayatta çözümler arıyorsa, Bunlar yaralarını derinleştiren, sıkıntılarını iyice içinden çıkılmaz hale sokan korkularını daha girift, daha iç içe, daha derin fobilere dönüştüren kimseler olurlar ki onlar için hayat delice, korkunç, adım başı tehlikenin kendilerini kovaladığı, kara gölgenin her an, her adım kendilerini takip ettiği bir rastlantısal, korkunç, tehlikeli bir sürece dönüşür. Halbuki müminler hayatın rastlantısal bir süreç değil her şeyiyle kontrol altında tesadüfe yer olmayan her şeyin Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve iradesiyle yaratıldığı ve yaşatıldığı bir boyut olarak görürler ki akleden kimse hayatı deşifre ettiği zaman sistematik yanını deşifre ettiği zaman bu sonuca la ilahe illallah diyerek varlığı da Canlılığı da her şeyi Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesiyle yaratıp yarat yaşattığına tanık olarak eşhedü en la ilahe illallah. Güvenin birinci adımıdır bu ve öyle bir limana sığmıştır ki kul hayatın sahibi her şeyin yaratanı ve yaşatanı olan Allah Azze ve celle. İğne ucu kadar bir alanın onun kontrolü dışında kalmadığı, bir kudrete sığınmıştır. Güvenin akredilerek sağlandığı, akredilip yaşandığı bir süreç. Dolayısıyla iman kulun Rabbi ile tanışması aslında kulun güvene kavuşması olduğundan adını da emin kökünden olan imandan almıştır. O yüzden وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ yehdi قَلْبَهُ Kimse Allah'a iman ederse Allah kalbine hidayet eder. Kişi aklederse Allah'a iman eder. Dolayısıyla perde perde kişinin gerçeği, ayetleri okuyarak, hayatı okuyarak, hayatta Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını okuyarak ve Cenab-ı Hakk'ın anlattıklarını okuyarak, buradan akledip yüce kudretin varlığın var edicisi olarak, varlıktan var ediciye o akletmeyi yani bağlanmayı, o zorunlu lojik bağı, mantıksal bağı yaşadığı zaman ki insan bu potansiyelde yaşa, yaşa, yaratılmıştır. Her insan bu potansiyelde, sınava giren her insan bu potansiyelde yaratılmıştır. Ama bu potansiyeline rağmen insan akletmekten vazgeçip hayatı rastlantısal kör bir süreçte tesadüflere bağlı oluşmuş bir alem olarak görürse... O akletmekten vazgeçen, insanlığından vazgeçmiş ula'ike kel en'ami hayvanlar gibi belhum adal hatta onlardan daha beter bir duruma kendisini koymuş olur ki bunlar tesadüflerle sistemler oluşacağını söyleyen mecnunlardır. Halbuki akledenler en basit bir sistemin dahi sistemi var eden ilim ve irade olmadan olmayacağını aklederek bilirler ki bu insan olmanın mümeyyez yanıdır. Bu birinci adım varlıktan var ediciye atılan bu birinci adım aslında kişinin aklederek Cenab-ı Hakk'a yöneldiği dolayısıyla iman dediğimiz güvenin adıdır. Çünkü hayatı kontrol altında bir alan olarak görür. O zaman arkasında kapının önünde karanlıkta Karada yahut denizde hayatın risk dediğimiz faktörünün her yerinde eşit olduğunu bilir. Alması gereken her tür tedbiri sadece ve sadece Allah'ın emri olduğu için alır, tehlikeye doğrudan atılmaz. Sadece ve sadece Allah'ın yasağı olduğu için tehlikeden uzak durur ama bilir ki Cenab-ı Hakk'ın takdiri her tür tedbire rağmen... Kişiyi gelir bulur, her türlü tehlikeden ne kadar uzak durursa dursun takdiri varsa Cenab-ı Hakk'ın o illaki yaşanır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mukadderatı açısından her yerde riskin aynı olduğunu ve tamamen Cenab-ı Hakk'ın hükmüne bağlı olduğunu akleden kimse bu güven üzere hareket eder. Cenab-ı Hakk'a sığındığı zaman akledip Allah Azze ve Celle koşullarını iyileştirdiği halde neden artık güven hissini koşullarım iyileşti yalancı bir güvene neden teslim olmaz? Çünkü bilir ki bu etrafımdaki insanlar bana güven sağlayamazlar, bu malım beni artık fakr-ı kesin kesin kurtarmış olamaz. Allah Azze ve Celle koşullarımı ansızın tekrar bozmaya muktedirdir. Bunu akletmek kişiyi hayattaki koşulların ve bütün değişkenlerin üstüne çıkıp onları küçültmesi, gözünde basitleştirmesi ve yüce iradenin her türlü değişkeni yönettiği bilincine kavuşması noktasına getirir ki işte bu güven, işte bu emniyettir. Allah böyle kimselere emniyet ve güven nasip eder. Bu hayata dair güven, hayata dair huzur, ölüme bir adım kalmış, sıkıntı gelmiş. Bugün bir amcamız kendisini yakınlarda ziyaret ettiğimizde, eskiden derslerimize katılan o yaşlı amcamız, ölüm sürecinde iyi bir hastalıkla iç içeyken, Espriler yaptı, güldü, konuştu. Bir ara konuyu hastalığına getirdim, ya herkesin biletini cenab bak bir şekilde kesiyor, bizimkini de böyle kesti dediği andaki yüzündeki tevessümü, yüzündeki rahat, huzur dolu ifadeyi hatırlıyorum. اِنَّا لِلّٰي inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah gani gani rahmet etsin. İnsanın ölümü aşması, gözünde ölümü küçültmesi, Yüce iradenin, her şeye hükmeden iradenin ilmine ve iradesine tanık olmasıyla mümkündür. Böyle kimseleri artık hayattaki koşulların zafiyet, fakirlik, çaresizlik, sıkıntıya dönüşmesi korkutmadığı gibi düzelmesi de onlara güven hissi vermez. Bu önemli bir eşittir müminlerin kavuştuğu. O yüzden vaktiyle çaresiz, çelimsiz ve korkak bilinen, Bilal radıyallahu anh'ın imanla birlikte Mekke'ye meydan okuyabilmesi, bedeniyle her türlü işkenceye direnebilmesi, acıyı gözünde küçültüp bir acı yok diye artık acıdan sıyrılabilmesi, acının gerçekte olmadığını hayata dair bütün koşulları Cenab-ı Hakk'ın yönettiği bilinciyle gelen bir şeydir bu Matrix'teki her türlü değişkenin sahici olmayan basit yalandan bir hisden ibaret olduğunu, aslolanın var eden kudret Allah Azze ve Celle ve onun hayata dair yaşatması olduğu fikri, düşüncesi, akidesi ki biz buna iman diyoruz ve bu imanla birlikte gelen güvendir. Wa ala Allahi fetawkelu in kuntum mu'minin. O yüzden gene bak, madem ki iman var, madem ki imana geldiniz, müminler oldunuz, o zaman sizden ne beklenir? İm tevekkül beklenir. Kişi tevekkülle o dediğimiz güveni hayata dair hususlarda yaşamaya başlar. Dileriz Allah Azze ve Celle bize hayata dair hususlarda bu güveni yaşayabilmeyi. Cenab-ı Hakk'ın yaşatacağı her türlü sıkıntıyı da, yaşatacağı her türlü güzelliği de artık eşit görebilmeyi nasip etsin. Böyle kimseler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine iyi günlerinde de olsalar kötülük yaşatabileceğini, kötü günlerinde de olsa iyilik yaşatabileceğini bilen kimselerdir. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın kapısından Ayrılmazlar iyi günlerine kavuştukları halde yüreklerindeki korku koşullar iyileşse de Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle devam eder. Dolayısıyla hayata bakan yüzüyle korkusuzlaşan artık ölümün bile korkutmadığı savaşın meydanına en cesaretle atılan hayatın tehlikelerini Allah takdir etmişse şayet illaki başa gelecek gözü pekliğiyle Karşılayabilen bu müminler Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle onun azabından korkulu, onun azabından tedirginlerdir. Allah'ın kendilerine kızmasından, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine küsmesinden, Allah'la ilişkilerinin bozulmasından çok tedirgin olurlar. Dolayısıyla hayata bakan yüzüyle belli bir güvene Cenab-ı Hakk'a sığınarak, Kavuşmak mümkün ama Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle bu kez sınavın daha üst level'ında mümin olarak Cenab-ı Hak ile bağlanın tıyı kurduktan sonra imandan sonra gelen Cenab-ı Hakk'ın belli sıkıntılarla kulunu kapıda duracak mı yoksa ayrılacak mı diye kendisine kararlılığını kalbinde aklayarak paklayarak varsa zayıf noktalar düzelterek iyileşmesini وَلِيُمَحْيَسَ اللّٰهُ Allah'ın Cenab-ı وَلِيُمَحْيَسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ dediği Bedir'de yaşadıkları muzafferiyetten sonra Uhud'da yaşadıkları mağlubiyeti Cenab-ı onlara kalplerinizdekileri Allah sizin için temizlesin, atlasın, paklasın diye. Dolayısıyla bu kez Başka bir level'da süreç başka bir yolculukta devam ediyor. Bu kez korkular Cenab-ı Hakk'a dair korkulardır. Ya Rabbim bana kızarsa, ya Cenab-ı Hakk'a karşı yanlış yaparsam, ya O'nun bana yaşatacağı güzel imkanlar ile Rabbimi O'nun hatırını ikinci plana atacak olursam, O'nun bana göndereceği evlat, eş ve güzel sevgisini kalbime içireceği yeni yeni etrafında insanlarla Allah Azze ve Celle'yi ikinci plana atıp onunla bağlantım koparsa korkusu bu Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle olan korkulardır ki bu müminin ölene kadar yaşamaya devam edeceği. Bunun korkusu onun kalbinden hayatta izale olmaz. Çünkü bu korku Cenab-ı Hak ile olan irtibatını besleyen bir korkudur. Dolayısıyla güzel bir korkudur. Hayata dair Cenab-ı Hakk'ın kendisine öfkesiyle yaşatacağı şeyler de buna dahildir. Kendisinin hayattan korkusu değil, Cenab-ı Hak'tan onunla olan ilişkisinde Cenab-ı Hak ile ilişkisinin bozulacağına dair korku. Bu dediğim gibi dünya hayatında bizim dualarımıza eşlik eden, dualarımızda ilk sırada yer alan korkumuzun Cenab-ı Haklı olan iletişimimizdeki rengidir. Allah Azze ve Celle dedi ki: "Vadouhu, kaufan watama." Cenab-ı Hakka korku dolu olarak yakarın. Ya Rabbi bugün koşullarım iyi, huzurdayım, güvendeyim. Ama ben bu koşulların iyiliğine aldanıp yalancı bir güvenle senin kapından ayrılmak istemem. Bunları an itibariyle sen değiştirip beni sıkıntıya düşürebilirsin. Bana kızarsan, bana öfkelenirsen, ilişkiniz bozulursa, ben ki bu ilişki senden yana bozulmaz, benden yana bozulur. Hiçbir zaman kul Cenab-ı Hak ile olan ilişkisini Allah'tan yana bozulma ihtimalini asla aklından geçirmez. Çünkü Allah kuluyla ilişkisini bozacak değildir. Allah kuluna gadir etmez, Cenab-ı Hak kuluna sözünü bozmaz. Cenab-ı Hak aradaki sözleşmeyi kul sözünde durduğu halde bozacak değildir. Hep bizlere der ki siz bozdunuz, siz sözleşmeyi attınız, siz yanlışa yöneldiniz. Bunun üzerine Allah size kızdı, bunun üzerine Allah Azze ve Celle size bunun karşılığını yaşattı. فَلَمَّا <gülüyor> زَاغُ اَزَاغَ Allahu قُلُوبًا Onlar eğriltince, onlar yanlış yapınca Allah da bu kez kalplerini eğrildi. Onlar düzelirlerse Cenab-ı Hak da tekrar onlarla ilişkisini düzeltir. وَاِنْ تَعُودُوا نَعُدُ Siz dönerseniz biz de döneriz diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kendisi kuluna dair durumunu açık etmiş. Ben, İyi, sana karşı iyi olmak istiyorum. Yeter ki sen kendine karşı iyi olmayı, kendin için iyi olmayı karara bağla. Dolayısıyla Cenab-ı dedi ki فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَّا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ Bir kimse hidayete tutunur. Rabbi olan yolculuğunu, Cenab-ı Hakk'a olan yönelimini aklederek sağlam tutarsa, sevgiyle aklederek devam ederse kendi lehine olan bir şeydir. O manamiyye o man zalla فإنما يضل عليها kim de yoldan çıkmaya koşullar düzeldi şartlar düzeldi diye artık Cenab-ı Hakk'ın kapısından ayrılmaya yönelirse o da kendisi aleyhine bir sonuç ortada ortaya çıkar. Dolayısıyla içimizdeki güven dediğimiz ve korku dediğimiz duyguların aslında bizi Cenab-ı Hakk'a doğru sürükleyen vektörel etkisinin adı Allah'ın rahmetidir. Biz bu rahmeti değerlendirir de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelmişken orada durak yapar, kalır Cenab-ı Hakk'ın sağladığı güveni. Zaman sonra bizi Cenab-ı Hakk'a iten o vektörler ortadan kalkmasına rağmen orada aklederek kalır isek bu önemli bir eşeği akledip başarılı Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir muvaffakiyet ile ki akleder de, Orada kalmaya niyet edersek Cenab-ı Hak bize bunu ihsan eder, başarmış ve güvene kavuşmuş oluruz. Bu hayatta önemli bir güvendir. Bundan sonra bizi bekleyen tehlike, Cenab-ı Hak ile olan ilişkimizin bozulması, ahirete dair cehennem korkusunun, cehennem tehdidinin bizi geleceğimizi, üstelik sonsuz geleceğimizi karartması tehlikesidir. Bu korku kulun hayatında, ondan zail olmaz, olmaması gerekir. Eğer zail oluyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Falan canın yanına gittim, ondan bir berat aldım, artık kendimi cennetlik sayıyorum, kesin garanti. Çünkü öteyle görüşüyor, sabah görüşüyor, akşam görüşüyor, peygamberle görüşüyor, her türlü bilgi, sıcak akış. Sizin hadislerle, senetlerle, sebeplerle uğraşmanız boşuna onlar her an irtibat halindeler ve bana bu beraatı verdi, dedi ki haber geldi ve sen anandan doğduğun gibi oldun. Madem ki sen bize bu tarlayı verdin, madem ki sen bize bu arabayı verdin, madem ki sen bize bu katkıyı sundun, madem ki sen bizim kapımıza geldin, biz de Allah Azze ve Celle ile olan o yüksek hatırlı ilişkimiz dolayısıyla sana bu kıyağı yaşattık ve sen artık kendini huzur içerisinde, cennet yolcusu görebilirsin şeklinde rant dağıtan anlayış, bizim Resulullah'tan öğrendiğimiz, Resulullah'ın yüreğini kaplayan, ashabının yüreğini kaplayan, bu Cenab-ı Hakk'a dair bahsettiğimiz korkuların bitmediği, dolayısıyla her an istiğfar ile bağışlanma dileye dileye böyle bu hayattan gözlerini yumup giden Resulullah'ın, inşa ettiği o toplumun, ki bunlar ümmeti en iyileriydi, onların durumlarıyla bağdaşık olmayan çarpık bir durumdur. Böyle bir şey bilmiyor Ne Hazreti Ebubekirler ne Hazreti Ömerler Allah'la Resulullah'la böyle görüşüp kendi durumlarını aklayıp hatta etraftakileri de paklayıp öylece beratlar dağıtarak ölmediler. Bu anlamda böyle bir güven yani Cenab-ı Hakk'ın katında da Artık durum netleşti, cennetlik olduk hatta cennetin üst mertebelerini şimdiden ayarladık. Bulduğumuz bir kişi sayesinde bütün tehlikeli yolları geçmeyi garantiledik şeklindeki bir vehim tamamıyla şeytani ve temelsiz bir vehimdir. Cenab-ı Hak ile olan boyutuyla korkularımız devam eder ve bu korku esasen bizim kulluğumuzu, besleyen bir korkudur. Kulluğumuzun en temel boyutu olan Cenab-ı Hakk'ın olmasa siz ne ederdiniz, sizin ne değeriniz olurdu dediği duamızın en önemli besleyen bileşenidir. ya مَا يَا kum Rabbi رَبِّي du'a لَا De ki duanız olmasa Rabbim sen versin. Ne anlamı nasıl olur? Biz Cenab-ı Hakk'ın kapısını çaldıkça, Allah Azze ve Celle'ye fakr, zaruret, çaresizliğimizin bilincinde onu sahip, malik olarak bildikçe yaratan ve yaşatan ilim ve iradenin sahibi Allah Azze ve Celle. Ki Allah bize böyle bir akretmeyi yaratılışımızda nasip etti ki bunu başarıyoruz. O zaman bu değere geliyoruz. Değerimiz de bunu ne kadar başarırsak inne akramakum indallâhi etkâkum ne kadar saygı ve sevgi ne kadar Cenab-ı Hakk'ı tanıma onun kapısında süklüm püklüm bütün zafiyet üzere, çaresizlik üzere bulunma bu bizim değerimizi yücelten bir şey. Ve bu Allah Azze ve Celle ile irtibatımızda bahsettiğim bu dua dediğim, Kulluğun en, tönemli, en önemli yanı ki tabunun içerisinde, oruç tabunun içerisinde hepsi duaya dönük. Cenab-ı Hak dedi ki bunun da duanın da en önemli özelliği korku dolu olmasıdır. وَدْعُوهُ خَوْفًا Korku dolu olarak Rabbenizi çağırın, ona seslenin, ona yakarın. Sadece korku mu? tam'a ve ümit. Bu korku ve ümidin bizi Cenab-ı Hakk'ın kapısına bağladığı adeta iki kanat gibi hayatta Allah azze ve celle'ye karşı bizi kul olarak yaşamamıza dair içimizdeki en önemli iki şey. Yanlış yapacak olsak Rabbimi küstürürüm korkusuyla. Doğrudan geri kalacak olsak Rabbim'in vaadinde, Allah'ın vaadinde Cenab-ı Hakk'ın bana vermeyi vaad ettiği şeyden mahrum kalırım korkusuyla. Bakın korkumuz ve ümidimiz her ikisi de bizi Cenab-ı Hakk'a bağlayan, akledildiği takdirde hayata dair değil, içten gelen duygular, bunların hayatta bir karşılığı yok, fakirlik, zaruret vesaire değil, öteye bakan, Cennete ve cehenneme dair Cenab-ı Hakk'ın vaadine nail olmak, Cenab-ı Hakk'ın tehdidinden yani cehenneminden kurtulmak sürecindeki korku ve ümit kişiyi bu hayattan gözlerini yumana kadar. Demin önceki derste Hz. Ömer radıyallahu anh'ı konuştuk, hançerlenmişti. Hz. Ömer radıyallahu anh'ı gelip gidip teselli ettiler, dediler ki bak... Sen Resulullah'a ilk zamanından destek oldun, yanında bulundun, Mekke'den bir hicret edişin vardı. Evladını yetim, hanımını dul bırakan, bırakmak isteyen varsa karşıma çıksın deyişin vardı. Sen böyle hicret ettin, böyle yaman, böyle kahramandın. Sen Resulullah'a böyle destek oldun, böyle siper oldun. Hayatında her savaştığı yerde yanında oldun iman ettiğinden günden sonra hiç onu küstürmedin, hiç sana kötü konuşmadı. Senden razı gitti Resulullah. Sen böyle tedirgin, sen böyle korkulu olacaksın. Biz ne yapalım?" dediler. Hazreti Ömer bunları yanından kovdu. Ben Rabbimin huzurunda bir vakit namazım varmış hissinde değilim. Günahlarımı Cenab-ı Hakk'a karşı şu yeryüzünün sarıları beyazları elimde olsa hepsini fide vermeye kalkardım şimdiden. Diyen o korkuyu hala yüreğinde ölüme adım adım saniye saniye yürürken onun elinde bir beratı yoktu. O öteyle görüşüp firdevsleri şuraları buraları almış ondan sonra hatta yanımda da nicesini de siz gelince oraya götüreceğim demiş durumda değildi. Çünkü Resulullah'tan böylesini öğrenmediler. Ashab Resulullah'ın yüreğindeki korku Cenab-ı Hakk'a dair korku ve saygısının otururken kalkırken aralarında en çok mağfiret dileyen, en çok istifar eden kişi olarak gördü ve bildiler. Biraz rüzgar sert etse, biraz ortam koşullar yağmur sert yağsa, Ya Rabbi bizi de öncekiler gibi helak eder misin diye, Allah Azze ve Celle'ye sığınan, mağfiret dileyen, Cenab-ı Hakk'ın azabından, hışımından güvende olmayan bir yaklaşım. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ مَأْمُونَ Hiç kimse Cenab-ı Hak'tan yana kendisini güvende görecek, ma günahları mağfiret edilmiş, artık bundan sonrası kesin sağlam bilecek bir duyguya kavuşamazsın. Cenab-ı Hak müminleri böyle tarif etmedi. Hayata dair her türlü tehlikeyi gözümüzde küçültüp Cenab-ı Hak nasıl takdir ettiyse olacak sadece tedbirimizi alır önümüze bakarız diyebilir, böyle bir huzura erebilir, böyle bir tevekküle kavuşabiliriz ama Cenab-ı Hak ile olan ilişkimizde Allah Azze ve Celle'nin bize küsmesini, o ilişkimizin bozulması, korkusu bizi ölüme kadar takip edecek. Ölümden sonra da Cenab-ı Hakk'ın cennete girmişler. Yedûne fîhâ bi kulli fâkihatin İşte emniyet üzere onlar. Cennete girmişler, emniyete kavuşmuşlar. Selâmun kavlen min Rabbi rahim. Allahu yedû ilâ dâris selâm. Artık esenlik yurdundalar. Cenab-ı Hak eman vermiş. Bundan sonra onlara korkmak haram olmuş. Güven, doğal, zaruri, normal olması gereken olmuş korkuya dair hiçbir şey kalmamış. Güvenin böyle tabi olduğu, korku tehdidinin bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın emriyle kalktığı, meleklerin cehennemin geçişinden sonra cennetin kapılarında müminlerin önüne dizilip onları çağırdığı ve cennete girerek korkulardan ebediyen kurtuldukları, artık ölmek yok, artık bize bir sıkıntı yok diye bununla Allah Azze ve Celle'ye son hamdlerini yaptıkları müminlerin o nihai ve kalıcı güven duygusuna Cenab-ı Hakk'ın bizleri de kavuşturması dileğiyle. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن سينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفواً عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى